Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah Celle Celalühü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giyinsinler. Bu, onların tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Malik bin Nadle radiyallahu anh anlatıyor. Pecmür'de bir kıyafetle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmiştim. Bana, senin malın mülkün var mı diye sordu. Evet dedim, ne gibi malların var? diye sorunca, Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçiler ihsan etmiştir, şeklinde cevap verdim. Bunun üzerine, madem Allah sana mal mülk ihsan etmiş, o halde Allah'ın nimet ve ikramının belirtileri üstünde görünsün, buyurdu. Allah'ım, günahlarımı, Kar ve dolu suyuyla yıka ve beyaz elbiseyi kirden temizler gibi kalbimi hatalardan arındır.